Efendim, e, her şeyden beri sizlerle birlikte olmama vesile olan e, bu toplantıyı düzenleyenlere, tabii sempozumun onu sağlayan başkanımız Profesör Doktor Sayın Yazık Halena, sempozum başkanı değerli meslektaşım Profesör Doktor Sayın Adnan Yılmazlıoğlu'na ve sekreterliğini yapan Profesör Doktor Sayın Başkan'a Emin e, Ceylan'a oturum e, başkanı sekilde ve aynı zamanda yardımcı olan doktor. Sayın Gün Gülsalider'e e, huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Burada isimlerini anmadığım kişilerin emeğe geçen kişilere de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Bu toplantının benim için e, önemi çok büyük. Birincisi e, uğraştığımız alanlarla ilgili e, bilimsel bilgileri e, taşıyan kişilerle e, bizim gibi spekülatif bir alandan gelen kişilerin karşılaşması meslek açısından, akademik açıdan büyük öneme sahip. Batı'da az çok biliyorum Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere hani bazı olanaklar olmayabilir ama şu bir gerçek ki elde edebileceğiniz, gerçekleştirebileceğiniz çalışmaların başında bu tür interaktif, interdisipliner çalışmalar geliyor. Bu her meslek için, bir ülkenin kültür hayatı için, entelektüeller için kaçınılmazdır. Seltefe biraz e, sorumsuzca konuşabilir. Ama bu sorumsuzluktan bilim adamları eminim bizi düzeltme fırsatı bulacaklardır ve akademik bilimsel çalışmada böyle evet. ilerleyecektir. Tabi doğrudan doğruya konusu e, bilimsel olarak, e, psikoloji olarak, psikiyatrik olan meslektaşlarının e, insanın yapısını e, incelerken ele aldıkları bir konu, benlik bir kavram ama ben benlik nedir diye yani onun üzerine böyle bir e, empirik veya klinik e, veya teorik çalışma yapmayacağım. Kavramsal açıdan bu konuyu nasıl ele alabiliriz onu e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi birincisi bir nesne var adına benlik diyoruz. Önce bir objenin Bizim açımızdan, benim açımdan nasıl görülebileceği üzerine durmak istiyorum. Eğer obje benlik gibi soyut bir kavram değilse, yani e, saat gibi, gözlük gibi somut bir şeyse, o nesne hakkında hiç kuşkusuz bir takım deklaratif, yani bildirge içeren, bildiri içeren önermelerle bilgi verilir ve bunlar da gözlem önermeleridir. İşte kalem siyaseti gibi, kağıt beyazdır gibi. Bizim bu nesleyle ilgili bu tip gözleme dayalı e, bilgileri taşıyan önermeler bu nesne hakkında sınırlı sayıda, e, son derece basit bir düzlemde bilgi verebilirler. Eğer biz bu objemiz, konumuz durumda olan nesneye ilişkin e, daha genel, daha tınav içerisinde bilinçlerle ilgili tabii. Bilgi vermek istiyorsak bu gözlemin ötesine geçmemiz Evet, gözlerinin ötesinde hareket etmemiz lazım. İşte gözlerinin ötesinde hareket etmek nasıl olacak? Bu da teori kurmakla oluyor. Yani bir bakıma, teori, ister bilimsel olsun, ister sefi olsun, bir özelliği, teori bir özelliği, gözlerinin ötesine geçme olanağı vermesi. Dolayısıyla benim kolum burada ister istemez, teori ile nesnesi arasındaki ilgi üzerine uzaklaşmış olacak. Peki, teori e, gözlerinin ötesine geçme olanan nasıl veriyor? E, teorinin olduğunu üzerinde birçok tartışma var ama burada kabaca kısa söylemek gerekirse bir teorinin e, gözlediği veya doğrudan haberdar olduğu bir nesne hakkında bilgi verebilmesinin temel koşullarının bir tanesi e, bir takım kabullerden hareket etmesidir. Bu kabuller eğer bilimsel bir e, teori söz konusu ise mesela axiom olabilir, bu kabuller bilimsel bir teori ise o çağa ilişkin paradigmalar olabilir, e, varsayımlar olabilir, hipotezler olabilir, inançlar olabilir, dogmalar olabilir. Dolayısıyla biz, e, ilginç bir nesneyi, bu nesne somut da olabilir, kültürel bir şey olabilir, beşeri bir orucu olabilir. Bununla ilgili bilgi üretmek istiyorsak bir takım gözlemler yapmamız lazım. Fakat bu gözlemleri anlamlandıracak ve bu gözlemlerle o mesneği, kavramatta yeterlisiz kaldığımız ziyaretler onun ötesine geçirip bir takım daha genel kavramlara ulaşmamız, bilgiler vermemiz lazım. İşte bu da teoriler bazıları oluyor. Zaten teori bildiğiniz gibi e, görmek anlamına geliyor kelime olarak. Yani teori bize bir şeyi gösteren anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz şey e, bu bizim konumuz eğer benlik ise, ego ise veya her neyse veya evler ise, insan ise her neyse gözlem yapmak bu gözlemleri teoride ilişkilendirmek zorundayız. Tiyorin özelliği gözlem lisesine geçme olanağı vermesi, bunun için ne istedim kabullerden hareket etmesi. Şimdi <gülüyor> evet. Burada bir e, ikinci bir yol daha açmak istiyorum. E, bizim bir nesne hakkında söyleyebileceklerimizin ortaya koyabileceğimiz bilgilerin genel bir e, değerlendirmesi ne olabilir? Onu sormak istiyorum, onu sorgulamak istiyorum. Bizim bir nesne hakkında e, aslına bakarsanız teorimiz e, ne sorgulayabilir ise getirmek istiyorum. Yani benim evimde bir teori var. Bu teoriyle ben neyi anlamak isteyebilirim? Neyi ortaya koymak isteyebilirim diye sorarsak... ...bu tabi biraz tuhaf bir şey. Çünkü teoriler şey açıklayabiliriz gibi bir düşünce aklımızdan geçebilir. Ama aslında teoriler bize iki tane temel sorunun cevabını verir. Birincisi ne sorusu? ikincisi niçin ve nasıl sorusu? Tabii e, niçin sorusu tek başına, nasıl sorusu tek başına olabilir... Ee, ama bunların üçü bir arada da biz genellikle düşünmemiz lazım. Dolayısıyla bir teori bizim elimizde bir olayı, bir olguyu, tarihi veya e, beşeri veya fiziksel dünyaya ilişkin bir nesneyi anlamak istersek yapabileceğimiz şey bu üç soruyu sormak. Dolayısıyla bu üç sorun dışında bir şey soramıyorsak o zaman şöyle düşünelim. Teori bize nereye kadar gitmemize izin verebiliriz? Yani biz bu üç sorunun e, sınırlarını üzerinde düşünürsek, teorinin bize nereye kadar gitme izni verdiğini ne çıkarabiliriz? Ee, sorularımızı e, önce düşünelim, sorularımızı iki gruba ayırabiliriz. Bir tanesi empirik özellikteki sorular, ikincisi biraz daha gibi teorik özellikteki sorular. Empirik özellikteki sorularda genellikle yer, zaman ve kim olduğunu sorabilir. Yani nerede, ne zaman, kimdi? Nasıldır? Yani durumun nasıl? Nicedir? Dedim. Şimdi bunlar bu tip soruların e, cevabı bir gözleme bağlı olarak verilir. Yani kim o? Ahmet. Kim o? Falanca. Nerede? Burada. Ne zaman? Şimdi. Bu soruların e, empirik olarak e, bize bilgi vermek dışında bir özelliği yok. Ama bize esas ilgilenen teorik sorular. Bu teorik sorularda dediğim gibi üç tane. Ne sorusu? niçin sorusu ve nasıl sorusu. İşin ilginç tarafı ne sorusu e, niçin ve nasıl sorusu dışında kendine az bir yönteme sahip değil. Yani ne sorusunu sorduğum zaman ya niçini ya nasıldı veya ikisini beraber kullanmam lazım. Ne sorusunun e, bir özelliği e, felsefi bir mahiyet taşıması. Çünkü ne sorusunun arkasında biz hep bir merak güdüsünü taşırız. Yani bir tehlike vardır, bir istek vardır, nedir bu, bir gürültü olup nedir bu, neden böyle oldu, gidip sorular bizim, bizim e, düşüncemizi hep bir meraka bağlı olarak, pragmatik, etik, estetik değerlere bağlı olarak sorgulamaya götürür. Bu sorunun e, dediğim gibi e, yöntemi niçin ve nasıl dışında olmuyor. Şimdi işin ilginç tarafı, niçin ve nasıl sorusu. Yani biz, Egon e, e, nedir? veya hangi başka nesne ilgili olarak bir nedir sorusunu yönelttiğimiz zaman niçin bu böyle nasıl bu böyle sorusunu dışında bir şey soramıyoruz. Peki bunu niye söylüyorum? Çünkü biraz daha ameliydinizi dikkatinizi rica edeceğim. Biraz daha ilerletirsek niçin sorusunun nasıl bir soru olduğunu nasıl sorusunun nasıl bir soru olduğunu eğer denetleyebilirsek yaşayabilirsek o zaman e, herhangi bir nesne hakkındaki cevabımızın da nasıl olabileceğini anlarız. Dolayısıyla bizim e, araştırmak istediğimiz bir obje aslına bakarsanız hiç de o kadar e, özgürce her bir şekilde üzerinde durabileceğimiz özelliğe sahip değil. Ancak bu iki sorunu izin verdiği ölçüde araştırabileceğimiz bir özelliğe sahip. Şimdi... <gülüyor> Niçin sorusu, ne sorusuna göre biraz daha öncelikli bir soru. Çünkü insan daha çok dış hayatta, toplumsal veya bireysel hayatta karşılaştığı objelere, nesnelere karşı niçin sorusunu sorar. Bunun ilk sorduğumuz soruların başında eğer ölüm nedir diye düşünürsek, yani başka şeyler de var ama insanın toplumsal hayata geçtikten sonra en önemli sorulanan bir tanesi, nedir, ölüm nedir? Şimdi nasıl ölürüz, çok bu kadar önemli bir soru değil. Ee, başımıza taş düşer, hasta oluruz, biz e, e, vahşi hayvan bahçeler, ölürüz. Yani niçin ölürüz? Yani ölüm nedir diye sorduğumuzda, ölüm nedir cevabı için niçin ölürüzdür? Ee, yani onun araştırılması. Tabii ki her ne sorusunun cevabında mutlaka yalnızca niçin sorusu yok. Bazı öyle sorular var ki, İkisini beraber düşünmemiz lazım. Mesela bir eve hırsız girdi. Ne oldu? Hırsız girdi. Niçin girdi, nasıl girdi? Yani iki sorunun cevabını birden vermek lazım. Doktora gitseniz, doktora şu soruyu sorsanız, ben niçin hasta oldum? Doktor buna ilgilenmez. Nasıl hasta oldun? Tedavi için. Burada buna ihtiyaç var. Yani söylemek istediğim şey şu, bazı sorular niçini tek başına, bazı sorular nısını tek başına, bazı sorular ise İkisini birlikte düşünmemizi gerektiriyor. Düşünce tarihine baktığımız zaman antik çağdan itibaren e, Newton dönemine kadar e, soruları niçin sorusu üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Niçin sorusunun bir özelliği var. Daima başına bir e, telos, terek getirilmesi. Yani niçin konuşuyorum, niçin buradayım, niçin ölüyorum, niçin varım. Niçin, niçin buradayım? Çünkü konuşmak için bir erek koyuyoruz. Yani dolayısıyla ben bir objeye e, niçin sorusunu sorarak yanaştığım takdirde cevabımın içerisine bir erek yerleştiriyorum. İşte bu erek'in dayandığı ile kolayca tahmin edebildiğim gibi bir teori. Bu teori'nin özelliği ise, yani niçin sorusuna bağlı olarak kuracağınız teori özelliği ise e, birden fazla cevabı içermesi. Çünkü, e, niçin sorusunun içerisindeki ereksellik büyük bir olasılıkla birkaç telosu tereyi birlikte getiriyor. Araba hareket etti, için hareket etti? İçine adam bindiği veya hanım bindiği için, e, eşine telefon etti çabuk buraya geldiği için, e, tekerlek döndüğü için, kontrol çevirdiği için, bakın bir tek somut olay ile Niçin sorusunu sorduğumuz takdirde birden çok amacı içinde barındırır. Peki ne yapabiliriz? İşte burada eee şey, yapılabilecek şey büyük ölçüde felsefi içerikli bir sistem kurmak olabilir. Yani eğer siz bir nesneye, bir soruna, bir probleme, bir olguya niçin sorusunu sorarak yanaşırsanız İçerisinde felsefi unsurları bol, bir takım e, ögeler katarak cevap vermemiz gerekiyor. İşte böyle bir durumda e, eğer sorumuz ego nedir, niçin ego var, niçin böyle davranıyoruz derseniz soracağınız soruya bağlı olarak vereceğiniz cevaplarının karakterleri belli oluyor. E, niçin sorusunun bir başka özelliği, e, birazdan Atayim Hocam da bahsetti, e, dikkat ederdir. bütün bu sözlerin arkasının için sorusuna bağlı bir şeyler yapalamak mümkün. Metaforik sembolik bir e, sistem kurmaya izin vermesi. Çünkü biz e, niçini hep sembollerle açıklamaya eğilimliyiz genellikle. Mitolojiler de, bakarsanız, Antik Çağ Persefesi'nin temelli yatan mitolojiler de niçin gök gürlüyor, niçin başıma şu kader şöyle geldi, niçin böyle oldu, arkasında mitolojik bir takım e, şeyler, gerekçeler. Zeus, Hera'ya kızdı. Çünkü böyle oldu. Bu sembolik anlatım bizim şeyimize de geliyor. Yani daha sonraki sistemimize de geliyor. Niçine bağlı olarak yapılan çalışmaların e, en önemli özelliklerinden bir tanesi e, tabii ki bilimsel bir tarafı olmakla beraber ağırlıklı olarak felsefi yorumlar içerisinde bu sorunun gelip dayandığı yer Newton. Newton e, niçin sorusunu değil bilimin konusunun nasıl ol sorusunun olması gerektiğini söylüyor. Yani tabi Newton'un kitaplarını açarsanız ey arkadaşlar ben içimi bırakıyorum nasıl dönüyorum demiyor. Yapılan işe baktığımızda bunu görüyoruz. Çünkü Newton'un size söylediği bir tek şey var göç cisimlerinin nasıl hareket ettiğini yasalanmak yapıyor. Newton sisteminin en için sorusu var mı? Yok. Newton sisteminden en için sorusunu sorabilirsiniz. Newton size şunu söyleyecektir. Gravitasyon dolayısıyla gök cisimleri hareket eder. Gravitasyon ne Newton? Gravitasyon nedir sorusuna Newton vereceği bir tek cevap şey var bilmiyorum. Bunu tasarruyu bir Newton söyleyecektir. ki meşhur kitabının ikinci cildinde çok ünlü bir deyişi hipotezi non-fingo der hipotez yapmıyorum. Yani Newton uzun bir süre bu soruya muhatap olmuş ve o kadar donalmış ki bu ve benzeri sorulardan e, bilimsel çalışmalarını ara vermiş. Çünkü Newton sistemi içerisinde gravitasyon niçin var sorusunun cevabı yok. İşin ilginç olarak bugün de tam olarak izliyoruz. Ama Newton size evlenip nasıl işlediğini söylüyor. Evlenip nasıl işlediğini söylemesi determinist ve mekanik bir yapı öngörüyor. Halbuki niçin sorusunu sorarsanız daha ziyade organik bir yapı kurmak, kurgulamak ha zorunlu mu değil tabi ama genelci böyle oluyor. Nasıl sorusu işte Newton'dan sonra bilimsel cevabı e, tek kriteri ola gelmiş. Yani siz Newton sonrası hangi dilimden söz ederseniz dedin Newton sonrası söz edeceğiniz her bir bilimi e, işleyişi nasıl sorusuna cevap verebiliyor tübe. Ama işin ilginç tarafı insan Newton sisteminde olduğu gibi bir objeyi, bir olguyu anlamak isterken bilimsel olmak istediği takdirde yapabileceği tek şey nasıl sorusunu sormak. Ama insan artık hiçbir zaman nasıl sorusunu sorarak tek başına bu sorucuna yetinmiyor. Bir bilim adamı, bir kozmolog örneğin laboratuvara girdiği zaman ee, niçin evren var diye sorarsa sonsuza kadar bu sorunun cevabını verer. Çünkü verebilecek bir cevap değil. Ama nasıl işler? Evren nasıl işliyor sorusunu matematik yollar empirik bir şekilde vermeye çalışır. Laboratuvardan çıktıktan sonra veya gözlemin başına halindikten sonra inancı gereği evren Tanrı yarattığı için var diyebilir. O onun artık inancıdır. Ama bir soruyu ötekiyle karıştırmak suretiyle bir sonuyla karıştırırsa ya Şimdi Newton'un e, bu sorular konusunda yapmış olduğu değişiklik bütün kültür hayatını, bütün entelektüel hayatı, bütün e, bilimsel çalışmaları kökten etkilemiş. Burada girmeyelim ama aydınlanma denilen hadisenin temelinde hem kültür olarak hem insan ve toplumsal mekanizma olarak bu nasıl sorusuna bağlı olarak yapılan bir organizasyon olduğunu gördük hiç de zor değil. Şimdi e, burada İlteye kadar bilmiyorum, anlatabildim mi derdimi. Ee, sorun, konu eğer bilimsel bir biçimde ele alınmak isteniyorsa nasıl sorusunu sormak zorundayız? Nasıl işliyor bu mekanizma? Nasıl sorusunu? Beraberinde getirdiği en önemli özelliklerinden bir tanesi mekanizmanın determinist ve mekanist bir yolu açıklanması. Mekanizmanın determinist ve, e, ve determinist bir yolu açıklanırken mutlaka ve mutlaka başvurmak zorunda olduğumuz bir özellik, bir organo, bir alet, bir enstrüman var, o da matematik. Çünkü siz konuyu nicelleştirebildiğiniz ölçüde bu sebep-sonuç ilişkisini açıklayabiliyorsunuz. Ölçebildiğiniz takdirde bu sebep-sonuç ilişkisini açıklayabiliyorsunuz. Şimdi psikolojinin konusu eğer ego ise veya içse veya her neyse, burada tabii ki bu mekanizmayı testler yoluyla basit gözlemler yoluyla, bir takım sınav içerisinde teoriler yoluyla ölçebildiğiniz kadar anlarsınız. Ama insan karmaşık bir mekanizma. İnsanı anlamak istediğiniz zaman, egosu veya herhangi bir şeyi, bilimsellik dışında e, tamamen e, kalmak, yani bilimsellik dışında kalmak mecburiyetinde olamıyorsunuz. Çünkü niçin bu böyle? Eğer bir soruyu sormazsanız zaten insanı bir mekanik yapı olarak e, kurgulamış oluyorsunuz. Tabi burada psikoloji bir bilimlidir, psikiyatri bir bilimlidir, değil midir? soyusu da bunun içerisine sokulabilir ama oraya girmeyeceğim. Çünkü iki soyun birbirini ayılamadığınız takdirde saf bilim yapamazsınız. İnsanı İnsanın üstünü anlayabilir misiniz? Olaylı bir konu. Şimdi gelelim e, burada teorinin şu ana kadar söylediklerimle ilgili kısmına. Şimdi e, konumuz e, şey olduğuna göre... Ee, psikolojinin kavramları içerisinde yer aldığına göre, benlik olduğuna göre biraz daha somutlaştıralım. Ee, benlik nedir diye sorsak, yani baştaki soru, benlik ne? Benlik ne sorusunu sorduğumuz zaman e, buna nasıl cevap verebiliriz? Yani dikkat ederseniz benlik ne sorusuna cevap verebilmek için baştaki tanıma göre bir takım gözlemler yapmamız lazım. Ama bu gözlemleri anlam taşıyabilmesi için buna bir takım teorilerin eşlik etmesi lazım. Yani biraz daha, bir adım daha sarsak insan davranışlarını gözlüyoruz. Bu insan davranışlarının bazıları bize benlik kavramının ortaya atılmasını gerektiriyor. Şimdi benlik kavramının, benliğin kendisi nerede? Valla bunu bin kadar hiç kimse ne diyor size, yeter Yani kolumuzu açsak bulamayız, kalbimizi açsak bulamayız. Yani kulağımızın içinde, mi, gözümüzün içinde mi? nerede burnumuzda mı bulamaz? Benlik nedir sorusunu cevabı bir takım şu şu şu şu davranışlar var. Bu davranışların e, arkasında bir kavram yatıyor. O kavram benlik. Dolayısıyla benlik dediğimiz şey benim e, somut bir objen değil. O zaman benlik nasıl işliyor ve benlik hangi görevi işlenmiş sorusuna cevap vermek zorunda kalıyoruz. Benliğin nasıl işlediği ve nasıl, e, niçin var olduğu sorusunu sorarsak benliği tanımlama yoluna gidiyor. Yoksa benliğin kendisi gravitasyon, Newton'u ne kadar e, mutsuz etmiş ve sıkıştırmışsa... Çünkü gravitasyon biraz daha speküle edilebilir, daha az speküle edilebilir bir öneri yeter. Çünkü Newton ton hareketin arkasına gravitasyon diyor. Gravitasyon nedir? Grey kelimesinden geliyor. Ağır demek, ağırlık var. Ağırlık da değil. Bir davranışlar, davranışlarımız var, insani davranışlarımız var. O davranışların açıklanmasında kullandığınız bir kavram var. Benlik. Benlik ne? Gravitasyon daha, daha öte bir şey değil. Peki. Ben, bilim adamı olarak, benlik ne sorulsa nasıl cevap verebilirim? Niçin benlik var, nasıl işliyor sorusuna? Nasıl işlediğini sorduğum an e, mekanik, nicel bir dil kullanabilirim. Nasıl nicel bir dil kullanabilirim? Tesla dilini kullanabilirim. İşleri bir takım e, başka ölçmeler yaparak kullanabilirim. Ama bu benliği tanımlar mı? Hayır. Niçini sormam lazım ama niçin sorduğum zaman da İşin içerisinde kabuller, e, bir takım varsayımlar gelecek ve dolayısıyla bu ikisi arasında e, e, benlik nedir sorusu bocalamaya başlayacak. Ben bunu, e, bu bocalamanın benim işim olmadığı için e, değerli da bırakıyorum bu bocalamayı, onlar burası bunlar. Ama bir noktayı e, dikkatinize sunmak istiyorum. O da şu, e, benliğin bir tarihsel süreç içerisinde gerçekleştiği. Bunun için böyle? Yani benliğimiz bizim aslına bakarsanız bir sürece bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yani oluşuyor veya benliğin tanımı veya benliğin karakteri veya benliğin rengi bu süreç içerisinde gerçekleşiyor. Benim görebildiğim kadarıyla bu sürecin iki temel ayağı var. Bir tanesi benliği alttan besleyen iç veya libido diyebileceğimiz taraf. Bir de benliği üstten etkileyen üst benlik süperogül. Aksayn kavramlar, fazla kavramlarla bulaşıp kendi ayağıma kuruşunu sıkmak istemiyorum gibi kavramlardır. Şimdi gördüğüm kadarıyla ben dediğimiz şey e, libidonun, idin ilaçlar egonun arasında kalmış bir şey. Tabii e, benliğe ilişkin, biraz evvel yaptığım tanım gereği e, yapacağımız sorgulamaları bu kavramlar içinde yaparız ama ben buraya girmeyeceğim. E, Bunlardan bir tanesi yani e, libidonuz veya ibimiz bizim biraz daha e, hayvani diyebileceğimiz yanımızda ötekinse kültürel yanımıza işaret ediyor. Her toplumda insanlar kültürel, e, e, o toplumun ekonomik değerlerine, tarihi, sosyal değerlerine bağlı olarak üst denliğini e, forme oluyor. Ama aynı zamanda alt benliğin veya idin veya e, libidonun da etkisi söz konusu oluyor. İşte bir yandan toplum öyle bir hale geliyor ki e, bir yandan libido basın yoluyla, yayın yoluyla, görsel bir şekilde şişiriliyor veya etkileniyor. Öteki taraftan da e, üst benlik kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kültür yoluyla, değerler yoluyla, o zaman ne oluyor? Arada kalan akışmaya başlıyor. İşte bazı dönemlerde toplumlara baktığımız zaman, benim gördüğüm kadarıyla veya gördüğümü sandığım kadarıyla bu ikisi arasındaki kültürel, real, ekonomik, sosyal gelişime bağlı olarak ortaya çıkan belirlenimler o toplumun bireylerini hastalıklı kılabiliyor, o toplumun bireylerini yaratıcı kılabiliyor, o toplumun bireylerini sanata, bilime veyahut da e, bitişmeye, kapışmaya yönlendirebiliyor. Dolayısıyla e, eğer benliği kavramının tarihsel gelişiminden bahsetmek istediği, istersek e, bu tarafını e, dikkate almamız gerekecek diye düşünüyorum. Benlik yani kavramı e, bu çerçevede eğer kabul görülürse, e, bu çerçevede düşünülürse e, üzerinde ısrarla vurgulamak istediği nokta e, şu olacak. E, birincisi benlik diye işaret edebileceğimiz herhangi bir somut e, bir nesne yok. Bu kavram e, mantık dideğimde biraz stipülatif bir değil kavram yani şarta bağlı bir kavram. Şarta bağlı kavramdan da şunu anlıyorum, evet, mesela dağ nedir diye bir dağcıya sorarsanız e, vericiye tanım, jeolokat sorduğunuz zaman, bir edebiyatçıya, ama veya çiftçiye sorduğunuz zaman vericiye tanımdan farklı olacaktır. Hepsi dağı aralar, belki dağın büyüğünü tanımlar, aralarında genellikle çelişki olmayabilir ama daha nedir diye sorduğunuz zaman bunların hepsini tanımlamak lazım. Dolayısıyla benlik kavramı da biraz buna yakın bir kavram. Çünkü benliği tanımlarken nasıl işliyor kavram sorusunu sormazsanız bilim yapamazsınız. Dolayısıyla burada benliği nesnel bir şekilde ortaya koymanız lazım. Ama bu nesnellik niçin sorusunu dışarıda bırakacak kadar size benliği tanımanıza izin vermiyor. Çünkü öyle bir kavram ki benlik onun sizi ee, ele avucuna sıra için sipilatik bir şekilde yanaşmanız lazım. İşte şarta bağlı yanaştığımız zaman, yani e, bir hastalık açısından yanaştığınız zaman, kültürel bir öge olarak yanaştığınız zaman, insani, beşeri bir öge olarak yanaştığımız zaman, niçin sorusunun e, cevabı da farklı olacak. Tabi bu e, ister istemez psikoloji gibi bir alanı öncelikle felsefeye tırnak muhtaç hale getiriyor. Çünkü e, bu niçin sorusunun şarta bağlı olarak sorulmaması, nasıl sorusunu eksik bırakacağı gibi e, bizim günlük yaşamımızda belki de niçin sorusunun kaynağını teşkil eden benliği tam olarak kaldıyamamak anlamına geliyor. Dolayısıyla e, benlik konusunda yapılacak bir çalışmanın bilimsel bir çalışmanın bir ayağıyla geniş ölçüde FKT'ye bir aray, ayağıyla kültür tahliğine bir ayayla sosyal psikolojiye dayanması oradan niçin sorusunu e, mümkün olduğu kadar analitik bir şekilde soru cevaplandırması lazım. E, dolayısıyla benlik sorusu senelde e, analitik bir biçimde tanımlanmadan ve sorusuna bu yola cevap vermeden nasıl sorusunu yöneltilmesi çok fazla yalnız ifade etmeyecektir. 30 dakika oldu. 15 dakikada soruları ayırmak üzere. Yalnız bir de dediğim için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Farklı pencerelerle 재미 şimdi eee ayağımı öbürüne çok kebam şansın derece teşvik edilir bir şey benim yüksek olarak niye yüksek olarak bir şey yeriz kebam de değil mi yok yani Şey e, yani Bu yani, bir şey olur mu? Eğer her zaman Biz de ilk ayda anne söylediği zaman herhangi bir kuyruksal pekiler herhangi bir kuyruksal pekiler şimdi herhangi bir kuyruksal pekiler şimdi herhangi bir kuyruksal pekiler herhangi bir kambi yaparsınız ve yadancı da yedir nasıl yedir şimdiden nasıl o güzel şeyin çünkü bu sürekli, pozitif, etler, da böyle dünyanın bir arkadaşı bu da onun içinden ötürü bir tane verir. Böyle şeyler ama Muhakkak türler Osiris bir göre ders olmaya çalışmaktadır. Bu da tabii. Zeynep de şeyin zorunlu Thank you. modern bir Onun ne yasalında bir seyirken en az vermek I said, let's shoot on each other. Ee, ikinci da, hani, da, sonunda, e ikinci olarak biz hani bir şey var. Verdiği benliğin içinde bu bir sorundayız aslında. Fakat bu ilginç bir şey politiğiniz içine katması, Freud'un ortaya çıkabilmesinin bütün bu toplumlar içerisinde, Freud'un psikologlarda davranmak üzere nasıl üzerine Newton'cu gelenek üzerine kurmuş olmasından kaynaklanıyor. Biz bir nesneyi, bir objeyi incelemek istiyorsak nasıl sorusunu bir kenara bırakarak inceleyemeyiz? Çünkü o bize nesnel detaylı bir yapı söylüyor. Nasıl buraya geldi? Bir tek var. A geldi. Niçin sorusunu Elbette sormamız lazım ama niçin sorusu? Sorularak bir objenin nesnel bir incelemesini yapamıyorsunuz, bilimsel bir teorisini kuramıyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir konu eğer batı düşüncesi Freud'u çıkarabilmiş veya diğer bilim adamları çıkarabilse nasıl sorusunun sorulmasıyla çıkarmış? Biz doğu toplumu, kısmen doğu, kısmen batı ne dersek diyelim. Ee, niçin sorusuna öne alırsak bilimsel bir çalışma yapamayız. Niçin sorusunun en azından cevabı tek değil. Ha benim toplumumdan niçin sorusu Doğu toplumundaki niçin veya Batı toplumundaki niçin sorusuna göre farklı olabilir ama nasıl sorusu tek ve cevabı tek. O yüzden nasıl sorusunu ihmal etmek mümkün değil ama insan ise söz konusu olan kendi kültürel, tarihi değerlerinize bağlı olarak insan söz konusu olduğu için fizik değil. Niçin şey sorusunu cinciğe için kadar bilirsiniz? Şimdi e, bu bu belirli koşullarda önceden geldiği, hali haline üzerinde bir ayrım olur. Olan kısda dağın ve yoğun kavramı aynı sigara bu belirli de Gerçek zaten Aslında şöyle diyeyim, ...ben dediğim zaman... ...giriş alanında ben de yokluğum... ...kontosyonu gelebilirim, aramamak değilim. Bunlar ...devreye ben dediğim... değil, gerçek... ...değiniz aslında... ...ekstansızlık dediğim gibi... ...sınır bulumu sınırlı yaşayan şey... ...çıfa çekildi olduğu yaşayan ...yani bir ölüm karşısında... sınırlı buluma geldiğimiz zaman... ...sınırlar, gerçek değmeyi ...işte diyoruz, o zaman... ...gerçek... Ben, beeping, tersine, yoksa genel insanla sosyal hayata girin, iki iki kişi mi seyreder İşte bunlara beni çok farklı yani? Çok farklı olan. Evet. Beni oraya giremiyoruz biz de. Ben kavramı bilmiyoruz yani. Şimdi kesinlikle sorunuz için teşekkür ederim. Ee, bu kavramın benliğin taysal gelişimi içerisinde anlamak lazım. Yani orta çağdaki bir insanın benliğini anlamak istersek Heidegger'in kavramlarıyla benliği tanımlayamayız. Çünkü orta çağdaki insanın benliği o süre tarihsel koşullarına bağlı olarak oluşuyor. Çünkü benlik tek başına bir saat gibi değil ki alttan üstten yandan sağdan soğudan bir şeyler etki ediyor. Ve o etki edenler kültürel, tarihi, sosyal koşullara bağlı olarak değişiyor. Heidegger'in teşhis o çağın insanı orta çağda başka bir benlik. Haydiger'in kavramlarıyla orta çağrısını anlayamayız. Dolayısıyla dernik kavramının tarihsel bir gelişimi var. O gelişimiz içerisinde Haydiger'i anlayabiliriz. Ben teşekkür ederim. Her ee, konuşmacınız çok teşekkür ediyorum.